Orta Doğu'ya Sıçrayan Kan Safevi İran Başyazı Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam onun nebisine, Pak ailesine ve seçkin ashabının üzerine olsun. Osmanlı'nın yıkılışından bu yana Orta Doğu karışıklık, istihbarat oyunları ve kanla anılır oldu. Bu topraklarda sükunet ve barış iki savaş arası verilen molalarda ya da müzakere süreçlerinde mümkündür. Arap Baharı diye isimlendirilen süreçle beraber son yüzyılın en karışık ve sıkıntılı günleri yaşandı. Önümüzdeki yüzyılı etkileyecek, sıcak ve her gün değişen gelişmeler yaşanmaya devam ediyor etnik ve dini nüfusun kitlesel olarak göçe zorlandığı, buna bağlı olarak güç dengelerinin değişmesi ya da bölgede daha önce asli aktör konumunda olmayan güçlerin süreci direkt etkileyecek ve yönlendirecek bir konum elde etmesi bu gelişmelerin birkaçıdır. Bunların yanında en dikkat çekici olan ise İran'ın süreçte aldığı pozisyon ve olaylara müdahalesiydi. Bu ayki yazımızın da konusunu oluşturacak olan bu gelişme, yaşanan sürecin ana mihverini oluşturmaktadır. İran ne istemektedir? Bütün bir İslam dünyasını ve özelde sünni alemi karşısına almayı nasıl göze almıştır? İran'ın bölgede bu kadar etkili olmasını sağlayan şey nedir? Devrimle beraber tüm dünyanın inandığı İran, batı düşmanlığı, İran'ın vahdet çağrıları yalan mıydı? Ve daha birçok soru zihinleri meşgul etmekte, kanem erbabının köşelerini bu içerikte yazılar oluşturmaktadır. Tarihini bilmeyen insanlar içinde bulundukları günü anlayamaz ve gelecek inşa edemezler vecizesinden yola çıkarak İran'ın İslamlaşma sürecinden bu yana yaptıklarına bakmak gerekir. İran yani bir zamanlar dünyanın iki büyük gücünden biri olan Sasani İmparatorluğu, Ömer radiyallahu anh döneminde bitirildi. Kadisiye savaşı onların farisi varlıklarına son vermiş, önlerinde tertemiz bir sayfa açmıştı. İslam dinine davet etmiş ve kurtuluş diniyle tanışmışlardı. Ancak onlar hiçbir zaman bunu bir nimet olarak görmediler. İslam'la tanışmış olmaktan ziyade büyük imparatorluklarının yıkılmış olmasını dert edindiler. Zorunlu olarak kabul ettikleri İslam'ın öğretilerini asli kaynaklarından öğrenmeye yanaşmadılar. Eski kültürlerini İslam altında yaşattılar ve genelde Araplara, özelde Ömer'e kinlerini canlı tuttular. Ömer'i radıyallahu anh katleden Mecusi Ebu Lulu'nun türbesi İran'ın Keşan vilayetinde bütün ihtişamıyla durmaktadır. Bir zamanlar baskılar sebebiyle kapatılan türbe 2007 yılında İran Kültür Bakanlığı'nın restorasyon çalışmaları sonucunda tekrardan açılmıştır. İslam'ı kabul ettikten sonra Şii akidesini seçtiler. Bu onların ehlibeyt sevgisinden ya da Ali'nin (radıyallahu anh mazlumiyetine inanmalarından değildir. Öyle olsa Hüseyin'i (radıyallahu anh yardımsız bırakıp Emeviler tarafından katledilmesine göz yummazlardı. Onların bu akideyi kabul etme nedenleri veya daha doğru bir ifadeyle oraya atma sebepleri İslam ve İslam'ın şahıslarında müşahhaslaştığı sahabeye düşmanlıktır. Kabul ettikleri akideye göz atıldığında tüm akaid ilkeleri Allah'a, Resulüne ve Kur'an'a eksiklik izafe etmekte, daha açık bir ifadeyle İslam'a zarar vermektedir. Elimizde bulunan Kur'an'ı tahrif edilmiş kabul eden, sahabenin çoğunluğunu tekvir eden ve imamların masum olduğuna inanan, peygamberlerin vazifelerinde başarıya ulaşamadıkları, mutlak başarıyı ahir zamanda kendi imamlarının, beklenen Mehdi'nin gerçekleştireceğine itikad ederler. Bu akideye göre Allah subhanehu ve Teala açıkça halifeyi belirtmemiş ve İslam'ın asıllarına dair bir meseleyi kapalı bırakmıştır. Böylece ümmeti en önemli mesele de karışıklık içinde bırakmıştır. Hakeza, işleri ümmete en açık haliyle bildirmekle mükellef olan peygamber de sallallahu aleyhi ve sellem bu vazifeyi yerine getirmemiştir. Ki bazı Şii alimler bunu açıkça dinlendirmektedir. Bazısı peygamberin tüm adalet kavramlarını tatbik edemediğini, kimi de ümmete açıkça Ali'yi radıyallahu anh tavsiye etmediği için hatalı olduğunu söylemektedir. İndirdiği Kur'an'ı muhafaza edememiştir. Kur'an'dan açık hükümler halife çıkarıldığında ki onların iddiasına göre 10 bine yakın ayettir, Allah müdahalede bulunmamıştır. Bu akide Şia'nın en temel kitaplarında mevcuttur. Başta usul el Kafi olmak üzere Şia için asli kaynak kabul edilen kitaplarda elimizdeki Kur'an'ın eksik olduğuna dair onlarca rivayet vardır. Hümeyni de Keşhur Esner adli eserinde tahrif iddiasını yenilemiştir. Zannedildiği gibi bu Şia'nın geçmişte kalan bazı sapkınlıklarının akidesi değildir. Günümüze kadar yaşayan ve Rafizi İran'ın savunduğu akidedir. Şia bunun karşısında ne yapıyor? A. İlk zamanlar tercüme ettikleri kitaplardan bu rivayetleri ve Sünniler tarafından kabul görmeyecek diğer inançlarını çıkarıp tercüme ettiler. Hümeyni'nin kitapları buna örnek gösterilebilir. B. Bazı araştırmacılar bu rivayetleri kaynaklarıyla beraber ishal ettiklerinde onlara suikast düzenleyip susturmaya çalıştılar. İhsan İlahi Zahir isimli alimin Şiyanın asli kaynaklarını tarayarak derlediği kitaplar dünyada infiale neden olunca onu Cuma hutbesinde katlettiler. C kitle iletişim araçlarının yayılmasıyla beraber mızrak çuvala sığmamaya başladı ve tüm İslam alemi Şia'nın bu necis itikadından haberdar oldu. Bundan sonra farklı fraksiyonlar ortaya çıktı. Takiye'nin zamanının bittiği, hakkın açıkça söylenmesi gerektiğini söyleyenler. Şirazi ekolü ve onların temsilcisi Yasir Habib buna örnek gösterilebilir özellikle İran'ın takiye içerikli açıklamalarından sonra bizzat Hümeyni'nin eserlerinden sahabe hakkında söylediklerini ifşa ederek, Hamaney ve Nasrallah'ın yalan söylediğini ve fasık olduklarını ilan etti. Takiye'ye devam eden ve hiçbir Müslüman Kur'an'ın tahrif olduğunu söylemez minimalle açıklamalar yapanlar. İran'ın ve Hizbullah'ın resmi tutumu buna örnek gösterilebilir. Ancak bu rivayetlerin bu kitaplarda neden var olduğu, bu kitapların neden asli merciler kabul edilip ilmi havzalarda okutulduğuna dair nedense tek kelime etmiyorlar. Kur'an'ın tahrif edildiği iddiası küfürse, neden küfür içeren kitaplar İslam akaidi diye basılıp okutulur hususuna açıklık getiremiyorlar. Bazen de Sünnet'in yanında var olan Nes'in de aynı manaya geldiğini söyleyerek şecaat arz edeyim derken sirkatin söylüyorlar. Yine Risalet'e arkadaş ve yardımcı olarak seçtiği asap da hain çıkmıştır. Gadir Hum olayında Ali'nin velayet ve hilafetini duymalarına rağmen ona haset etmiş ve bunu gizlemişlerdir. Ali hilafete gelince de başta Ayşe annemiz olmak üzere Talha ve Zübeyr radıyallahu anhum ortaklığında ona komplo kurmuş ve savaş açmışlardır. Bu onların inandıkları akide ve bu akidenin gerekleridir. Şia'nın İslam dininden anladığı budur. Olaya bu zaviyeden bakınca şunun sorulması kaçınılmazdır. Yaradanıyla, Nebisiyle, Kitabıyla ve en seçkinleriyle bu denli problemli olan bir dine insan niye intisap eder ki? İşte Şia'nın İslam'la bağı budur. Ve bu neden nedir ki ilk günden beri sadece ehli İslam'la savaşmış ve onların düşmanlarının yanında yer almışlardır. Tarihinde asli kafir topluluklarla zorunluluk ve müdafaa dışında hiç savaşı olmayan Safavi Rafizi İran'ın tüm mücadelesi sünnilerle olmuştur. İran'ın tarihine seri bir şekilde göz atıldığında ilk olarak şu hadiseler göze çarpmaktadır. Haçlıları Kudüs'e musallat eden Fatımi Şiilerdir. Selahaddin Eyyubi'nin Nurettin Zengi'ne beraber Kudüs'ü kurtarmak için kurdukları uzun soluklu plana Fatımilere sızmakla başlamalarını doğru okumak gerekir. Selahaddin ve Nurettin Zengi'nin Fatımilerden ve Mısır'dan işe başlamaları onların Haçlı varlığı ve Kudüs'e musallat olmalarına dair doğru okuma yapmamalarındandır. Tatarlar Moğolların İslam alemine girmeleri ve Müslümanların halifesini öldürmelerine sebebiyet veren iki şahsiyet Şii İbnül Alkami ve yardımcısı Abdülhamid bin Ebil Hadittir. Vatikan'a mektuplar yazarak Osmanlı'ya karşı birleşme ve savaş çağrısı yapanlar da Safevi İran'dır. Vatikan'ın resmi yazışmaları bu tarz taleplerle doludur. Birçok tarihçinin tespitiyle Osmanlı'nın batı dünyasına başlattığı Fetih Hareketi'nin tüm Avrupa'ya yayılmamasının nedeni Safevi İranlı yaşadığı sorunlardır. Osmanlı ne zaman batıya yönelse arkasında iş çeviren İran nedeniyle rahat hareket edememiş orduları geri dönmek zorunda kalmıştır. Amerika'nın Afganistan'a başlattığı işgalin harekat planını Rafizi İran hazırlamıştır. Yöneticilerinden Hatem'i bunu açıkça dinlendirmiş ve İran'ın yardımı olmadan NATO'nun başlattığı işgalin başarıya ulaşamayacağını ifade etmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak işgalinde en yüce merci kabul edilen Sistani'nin işgalcilere karşı savaşalım mı sorusuna verdiği cevap hala akınlardadır. Aynı Sistani'nin İslam Devleti'ne karşı yapılan savaşta tüm Şii'leri savaşa çağırması da hatırlatılmalıdır. Nedense imamın olmaması İslam devletiyle savaşmaya engel olarak görülmemiştir. Çeçen zulmü karşısında Rusya'nın iç işleri diyerek yüz çevirmesi, Çin'in Doğu Türkistan'da yaptığı zulümleri görmezlikten gelmesi de eklenmelidir. Bütün bunlara bakıldığında bugün İran, zamanın Yezidi'nin yanında, günümüz kerbelası belası olan Suriye'de mazlum Suriye halkına karşı ne arıyor sorusu cevabını bulmuş olur. İran Suriye'de akidesinin gereğini yapmakta ve Sasani İmparatorluğu'nun intikamını Sünnilerden almaktadır. Bu durum tevhid ve sünnet akidesine sahip olan insanlar açısından yeni değildir. Rafizi İran'ın akidesi ve ne hedeflediği insanlara anlatıldığında tepki gösteriyor ve bunun İslam devrimi karşısında bir Amerika Birleşik Devletleri projesi olduğu anlatılıyordu. Oysa devrimle başlayan süreç İran'ın neyi hedeflediğini ortaya koymuştur. Dilde ne sünnilik ne şiilik sadece İslami vahdet sloganları olsa da devrim sonrası yapılan icraatlar bu söylemleri yalanlamıştır. İlk olarak anayasalarına 12. madde olarak şu hükmü eklediler. İran'ın resmi dini İslam'dır ve resmi mezhebi Caferi'dir. Bu prensip sonsuza kadar değişmeden kalacaktır. Bu maddeyle İslam aleminde oluşacak tepkileri dindirmek içinse maddeye şu yalanı eklediler. Hanefi, Şafi, Maliki, Hanbeli ve Zeydi gibi diğer mezheplere saygı duyulur ve onların takipçileri, mensupları ibadetlerini yaparlarken kendi hukuklarına tabidirler. Bu mezhepler dini eğitimi devam ettirmede, evlilik, boşanma, miras gibi kişisel işlerde ve bunlarla ilgili davaların mahkemelerde açılmasında resmi bir statüye sahiptirler. Bu mezheplerden birinin çoğunluğu oluşturduğu bir bölgede yerel meclisini hukuksal sınırlar içinde çıkardıkları yerel düzenlemeler, diğer mezheplerin mensuplarının haklarına zarar vermeden kendi fıkıh mezheplerinin kurallarına uygun olarak çıkarılır. Ancak maddenin ilk kısmı yürürlükteyken ikinci kısmı vakada hiç görülemedi. Asli küfür ülkelerinde dahi insanlara cami veya mescit izni verilirken İran'da sünnilerin ibadet edebileceği ve sünni bir imamın namaz kıldırdığı bir cami yoktur. Var olanlar da devrim sonrası Vahdet taraftarı Rafizi İran tarafından yerle bir edilmiştir. Devrimin hemen sonrasında beraber devrim yaptıkları sünni alimler hapsedilmiş ve İran zindanlarında katledilmişlerdir. Özellikle Sünni Kürtler bunun için bir misal teşkil edebilir. 1977'de Mektebi Kur'an hareketini kuran Sünni Kürt alimler devrim sürecinde aktif rol aldılar. Hümeyni'nin Rafizi akidesini unutup ona tam destek verdiler. Devrim sonrasında verilen sözler unutuldu ve İslami olmaktan ziyade Şii bir sistem tesis edildi. Alimler bunu dinlendirdiklerinde ve verilen sözlerin yerine getirilmesini istediklerinde kimisi suikaste uğradı, Kimi de zindanlara atıldı. Devrim öncesinde sünnilerin bazı eleştirileri için bunlar Şia içinde aşırı gruplardır. Biz de bunların yaptıklarını tasvip etmiyoruz diyerek cevaplayan takiyeci rafiziler, devrim sonrasında bu aşırılıkları devlet eliyle resmileştirdiler. İran'da çocuklara seçkin sahabelerin isimlerinin konması yasaktır ve resmi evraklara kaydedilmemektedir. Çünkü resmi isim defterinde sahabe isimleri yoktur. Buradan şu sonuca ulaşabiliriz. Bir topluluğu değerlendirirken asli unsur akide olmalıdır. Rabbine münasebetinde problemli olan insanların, insanlar ve topluluklarla münasebetleri de problemli olacaktır. Hataları karşısında vahye dayalı bir tutumdan ziyade mezhepçi ve grupçu bir yaklaşıma sahip olanlar, İslam'ın özü olan sıdk ve samimiyetten yoksundurlar. Amaçları Allah'ın kelimesinin yüce olması değil, mezhep ve gruplarının isminin yücelmesidir. Bu da ey iman edenler Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun ayeti gereğince Müslümanların dikkatli olması gereken bir durumdur. Başkentlerin İran'la imtihanı. Buna dair İran'da azınlıklardan sorumlu Cumhurbaşkanı yardımcısı Ali Yunus'un şu sözlerine bakalım. Bağdat bizim başkentimizdir dedi. İranlı Öğrenciler Ajansı İSNA'nın haberine göre Büyük İranlı Kimliği Konferansı'nda konuşan Yunusi, İran kültür coğrafyasının Çin sınırından Hint alt kıtasına, Kuzey Kafkasya'dan Basra Körfezi'ne ulaşan coğrafyayı kapsadığını savundu. Kültür, medeniyet, din ve İranlılık ruhunun Büyük İran coğrafyasına yayıldığını söyleyen Yunusi, bu bölgede doğal bir birliktelik söz konusudur. Her ne kadar bazı farklılıklar birleşmeyi engellese de gerçekte İran coğrafyası Çin sınırından bugünkü Afganistan ve Pakistan'a, Kuzey Kafkasya'dan Fars, Basra Körfezi'ne kadar olan coğrafi alanda yer alır, değerlendirmesinde bulundu. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun İran dört ülkeyi yuttu açıklamalarının bizzat Netanyahu'nun bölgedeki İran'ın büyük etkisini itiraf anlamına geldiğini belirten Yunus'i, ''Irak şu an sadece medeniyet etkimiz altında olan bir ülke değil. Kimlik, kültür merkezimiz ve başkentimizdir. Bu dün olduğu gibi bugün de böyle. Çünkü İran-Irak coğrafyası ve kültürünün birbirinden ayrılması mümkün değil. Biz ya birbirimizle savaşmalı veya bir olmalıyız.'' şeklinde kaydetti. Bu açıklamasında Yunusi neyle övünüyor veya kimlere meydan okuyor? Şüphesiz ilk meydan okuduğu Türkiye'dir. Burada 1638-39 yıllarında Osmanlı'nın Bağdat'ı İran'dan almasına vurgu vardır. İran'ın siyaseten Irak'ı kendinden bağımsız görmediğine ve bu toprakların İran'ın hakkı olduğuna gönderme ve açık bir meydan okuma vardır. İkinci olarak İran'ın bunun dışında 3 ülkede varlığına ve orada bulunan Şii hareketlerin İran'ın yönlendirmesiyle hareket ettiği teyit edilmiştir. Irak, Suriye, Lübnan ve Yemen bu ülkelerdir. Lübnan'da İran İran, Lübnan'da bulunan Şiileri, Şii Emel Hareketi çatısı altında Musa Sadr liderliğinde örgütledi. İran'a bağlı olarak çalışan bu yapının yaptıkları ve oluşan kötü algıyı yıkmak için hareketin ismi İslami Emel Hareketi olarak değiştirildi. Ancak bu değişiklikler pek faydalı olmadı. Çünkü Lübnan Şiilerinin İran'ın yönlendirmesiyle işlediği cürümler isim değişikliğiyle örtülecek cinsten değildi. 1985'te Şii Emel Hareketi, Lübnan'da bulunan Filistin kamplarına yönelik saldırılar başlattı. Tam bir ay süren bu saldırılar sonrasında 3000'e yakın ölü, binlerce yaralı ve kullanılmaz hale getirilen kamplar geride kaldı. Sürekli ABD büyük, İsrail küçük şeytan diye slogan atan İran'ın İsrail'e karşı kurulmuş direniş kamplarına neden saldırdığını izah etmek mümkün değildir. Bu durum karşısında bazı duyarlı Şii alimler İran'ı ziyaret edip bu duruma müdahale etmelerini en azından bir kınama yayınlamalarını talep etti. Maalesef İsrail düşmanı Humeini böyle bir kınama yayınlamaya yaklaşmadı. Humeini'den sonra devrimin başına geçeceği düşünülen Ayetullah Montazeri, bunun şer'i açıdan caiz olmadığına dair bir fetva ve kınama yayınladı. Bu da gerçekler arasında var olmakla beraber başka gerçeklerde bahane edilerek görevinden azdedildi. Vefat ettiği tarihe kadar İran rejimine muhalif olarak yaşadı. İran'ın Orta Doğu'daki ordusu olan Hizbullah, Emel hareketinin devamı olarak doğdu. Hizbullah'ı kuran kadronun çoğu aynı zamanda Emel'in yöneticisiydi. Bazı bölgelerde Emel örgütüyle çatışmak zorunda kaldı. Özellikle İran'dan aldığı maddi, askeri ve siyasi destekle kısa sürede bölgede en büyük Şii hareket haline aldı. İran'ın açıktan desteği ve Hizbullah yöneticilerine dini yetkiler vermesiyle de tartışmasız bir örgüt haline geldi. Bu hareket her şeyinde İran'a bağlı olarak hareket etmektedir. Hatırlanacağı gibi Lübnan Hizbullah'ın Suriye'deki varlığına tepki gösterildiğinde Nasrallah bunun kendi kararları olmadığını ve her şeyleriyle İran rehberliğine bağlı olduklarını dillendirmişti. Suriye ve Irak'ta İran Devrimden bu yana Suriye'nin İran'la ilişkileri her zaman olumlu olmuştur. Özellikle Irak-İran savaşında İran'a destek veren ender ülkelerden birinin Suriye olması bu dostluğu iyice pekiştirmiştir. Aslında Hama katliamı İran'ın gerçek yüzünü ortaya çıkarsa da çoğu İslami kesim bunu anlamamakta direnmiştir. Sadece Hama'da 50 bine yakın insan katledilip kadınların namusları kirletildiğinde İran Suriye'nin yanında yer almış ve kafir bağız karşısında devrim yapmak isteyen kesimi Batı ajanı olmakla suçlamıştır. Kendi dinlerine göre bile kafir kabul edilen Nusayrileri aynı mezhepten olma hasebiyle kendi mezheplerinden olmayan mazlumlara tercih etmişlerdir. Elbette İran bunu Resul'ün Hudeybiye anlaşmasındaki tavrına ve kendileriyle Suriye arasındaki bir takım anlaşmalara ve anlaşmaya bağlılığın farziyetine vurgu yaparak meşrulaştırmaya çalışmıştır. Ancak bir kabi yardımsız bırakmak başka onları ajanlıkla ve Batı adına hareket etmekle suçlamak başkadır. Bugün İran'ın Suriye'deki varlığı da böyledir. İlginçtir ki Suriye'yi direnişin merkezi kabul eden İran, burada var olan savaşın İslam ve Siyonizm arasında olduğunu iddia etmekte, direniş gruplarının Amerika Birleşik Devletleri'nin projesi olduğuna vurgu yapmaktadır. Bununla beraber Irak'ta ABD'yle aynı safta durmakta ve onların projesinde onlara yardımcı olmaktadır. Bu yaman çelişkiyi izah etme gereği dahi duymamaktadır. Daha ilginç olanıysa, yukarıda işaret ettiğimiz gibi Amerika'nın Irak işgalinde direnişin caiz olmadığına fetva veren ve bunu da Mehdi'nin olmayışına bağlayan Şia, Sünni cepheye karşı seferberlik ilan etmiş ve insanları savaşa çağırmıştır. Başından bu yana Amerika ile ortak hareket eden Şia, bunun karşılığı olarak Irak'ta yönetimi ele aldı. Maliki iktidarı döneminde ülkeyi şiyleştirmek adına birçok adımlar atıldı. Bugün Irak'ta var olan fiili durum, maliki yani İran politikalarının ürünüdür. Var olan karışıklık İran için bir fırsata dönüşmüştür. Normal zamanda işgal olarak kabul edilecek girişimler sıradan olaylar olarak algılanmakta ve İran her geçen gün Suriye ve Irak'taki işgal anı genişletmektedir. Hizbullah ve İranlı askerler Suriye'de Esad askerlerinden daha fazladır ve savaşı onlar yönetmektedir. Birçok direniş grubu Esad askerleriyle savaşmadıklarını, savaşın daha çok İranlı askerler ve Hizbullah milisleriyle olduğunu beyan etmişlerdir. Irak'taysa geçen ay son olarak 30 bin asker sevk ettiğini İran açıklamıştır. Bölgede bulunan Şii halkı yaklaşan Sünni tehlikesine karşı uyarıp onları da silahlandıran İran, Irak'ı tam anlamıyla askeri olarak işgal etmiş durumdadır. Siyaseti elinde bulundurmanın yeterli olmadığına inanan İran için Arap Baharı ile başlayan ve her geçen gün daha karışık hale gelen bu durum bir işgal fırsatına dönmüştür. İran'ın birçok cephede fiili olarak savaş başlatmasını onun sonu olarak gören analizciler bir noktada yanılmaktadır. İran hiç beklemediği bir sürecin içerisine girip zorunlu bazı girişimlerde bulunmamaktadır kendi kontrolünde ve zaten yapmayı hedeflediği bir süreci yakaladığına inanmakta ve önceden hazırlığı tamam olan bir süreci uygulamaya geçirmiş bulunmaktadır. Rabbimizden temennimiz, rafizi İran'ı necis akidesi ve hain siyasetiyle beraber tarih sayfasından silmesidir. Haritadan bakıldığında Şiilerin ülkelerdeki varlık durumu, Hilali andırdığından Şii Hilali diye isimlendirilen durum, Muhalifler tarafından bir isimlendirmeden ibaret olsa da İran için çok daha fazlasını ifade etmektedir. Bu ülkelerin tümünde desteklediği, İran'da eğitim silahlandırdığı askeri örgütleri, siyasette onlar adına çalışan siyasetçi ve şey propaganda yapan din adamları mevcuttur. Tüm bu hazırlıklar bugün fiili olarak var olan durumun ön hazırlıklarıdır. Sadece İran'ın çok daha zor olacağını düşündüğü bu durum, Arap Baharı ile beraber kolay hale gelmiş ve parça parça olmaktan öte bir bütün olarak icraata konmuştur. Yemen'de İran Yemen'de bulunan Şianın çoğunluğu zeydilerden oluşmaktadır. Zeydilik, genel olarak Ehl-i Sünnet'e en yakın ve Şiiler içerisinde en mutedin fırkı olarak kabul edilmektedir. Yemen Şiileri, Rafizi İran'ı ve 12 İmam akidesini aşırı bulmakta, özellikle sahabe tekfiri hususunda onlara tepki göstermektedir. Ancak bu durum son 30 yılda ciddi bir değişim göstermiştir. Yemen'de en büyük zeydi aşiretlerden olan Husilerin lideri Bedruddin el-Husi, devrimden sonra İran'la irtibata geçmiş ve mezhep değiştirmiştir. Rafizili'yi kabul eden Husiler kısa zamanda Yemen'de büyüyüp güçlendiler. İlk başta Genç Müminler Hareketi olarak kurulan İran destekli bu oluşum zamanla aşiret ismiyle anılıp Husiler diye isimlendirildiler. Bölgede bulunan diğer Zeydi gruplar ilk başta mezhep değiştirdikleri için bu yapıya karşı gelse de planlı yapılan propaganda çalışmaları ve aşiretlere sağlanan maddi desteklerle çoğu Zeydi grubu yanlarına aldılar. Bu arada Hüseyin Bedruddin el-Husi'nin oğlu Abdülkerim el-Husi, İran'da ve Lübnan'da uzun süre kalmış, dini, siyasi ve askeri eğitim alarak ülkesine dönmüştür. Hareketin lideri olan bu şahıs, özellikle Husilerin silahlanması ve düzenli birlikler haline gelmelerini sağlamıştır. Şu an bölgede İran'ın silahlı gücü oldukları taraflar tarafından kabul edilmekte ve açıkça dillendirilmektedir. Hamane'in dışişleri danışmanı Ali Ekber velayeti, Hizbullah'ın Lübnan'da oynadığı rolü Husilerin Yemen'de oynayacaklarından ümit var olduklarını açıkça dinlendirmiştir. Ve şu anda Şam, Beyrut ve Bağdat fiili olarak işgal altında olduğu gibi sana da fiili olarak Husilerin işgali altındadır. Burada asıl dikkat edilmesi gereken mesele şudur. Şii Husilere karşı mücadele eden ve yaklaşan tehlikenin farkında olan tek ciddi yapı El-Kaide'ye bağlı olan Ensar-Eşçeriya hareketidir. Ancak Husiler Sanay'a doğru ilerlerken yollarına çıkacak direniş hattı ABD'nin insansız uçak saldırılarıyla engellenmiş ve yol güzergahlarında bulunan grupların direniş hattı kırılmıştır. Yani Irak'ta Şiyanın önünü açıp iktidara taşıyan ABD Yemen'de de aynısını yapmıştır. Başkenti ele geçirme operasyonunda yollarını havadan destekle temizlemiştir. İran, NATO'nun Afganistan işgaline verdiği desteğin karşılığını mı alıyor yoksa Sünni dünyaya reva gördükleriyle batıdan biz dahi bunların İslam'a vereceği zararı veremeyiz düşüncesiyle mi yardım görüyor orasını bilemiyoruz. Tek hakikat İran'ın karada var olduğu her yerde havadan büyük şeytanın desteğini aldığı ve idarenin kendisine teslim edildiğidir. Sonuç olarak, 1- İran'ın İslam'ı kabul edişi mecburiyet gereğiydi. İslam'a girdikten sonra kabul ettiği akide yani şiilik, İslami olmadığı gibi tüm esaslarıyla yaratıcıya, dine ve din esaslarına eksiklik izafe etmektedir. 2- Akidevi olarak sıkıntılı olan gruplara bakış açısında bu akide sorunu hiçbir zaman unutulmamalıdır. Rabbine münasebetlerinde problemli olanların insani ilişkileri de problemlidir. Başka bir ifadeyle Rabbine verdiği sözü bozan ve İslam dışında bir yol seçenlerin insanlara verdikleri sözler de bu ihanetten nasibini alacaktır. 3- İran'ın temel akide esaslarından biri takiyedir. Muhalif yani onlardan olmayanlara yalan söylemek caizdir. Doğal olarak İran'ın söylemlerinde esas olan takiyedir. Belli dönemlerde yaptıkları olumlu bazı açıklamalar ya da gösterdikleri tutumlara aldanılmamalıdır. 4. Sünni kesim için en büyük tehlike, rafiziliğin temsilcisi olan İran'dır. Irak'ta maliki hükümeti eliyle icra ettikleri, İran'ın ele geçirdiği yerlerdeki politikasını ve yapacaklarını anlamamıza ışık tutar. Bu anlamda Şii şey olmayan grupların kimliğinin İran için önemi yoktur. Tasavvufçusu, selefisi, akılcısı ya da kelamcısıyla şii olmayan herkes onlara göre düşmandır ve tasviye edilmelidir. Hangi fikre sahibi olursa olsun bilinmelidir ki İran'ın siyasi ve ekonomik olarak genişlemesinin önündeki engel Türkiye, askeri gücünün genişlemesinin önündeki engel İslam devleti ve sünni direniş gruplarıdır. Bunların İran'ın yayılımcı politikalarına ve sinsiliklerine karşı birbirleriyle uğraşmak yerine ortak bir zeminde buluşmaya gayret etmeleri gerekmektedir. Batı destekli veya Suudi destekli grupları bir kenara koyarsak, Irak ve Suriye'de İran tehlikesine karşı olarak hareket etmek bir zorunluluktur. Çünkü İran, tek bir yapının mücadele edebileceği ve Acem siyasetine karşı koyabileceği bir güç değildir. Grupların kendilerine güvenmeleri ve savaş azmi taşımaları başka bir şey, vakada gerçekler başka şeylerdir. 5- Uzun vadeli, disiplinli ve programlı çalışmanın faydası görülmeli, günübirlik çalışmalardan uzak durulmalıdır. İran'ın bugün elde ettikleri bazılarının yanlış tespitiyle Orta Doğu'nun altın tepsi içinde İran'a sunulması değil, İran'ın plan ve programları ile işleyen bir süreçtir. Esefle belirtmeliyiz ki başta direniş grupları olmak üzere sahada var olan İslami çalışmalarda bu derinlik ve geniş ufuk yoktur. Ya başkalarını taklit ve bir sürece eklemlenme ya da anlık duygularla hareket etme söz konusudur. Bu eksikliklerden ders alınmalı ve ona göre hareket stratejisi belirlenmelidir. 6- İran'ın yayılımcı politikasına dikkat edilmelidir. Bugün kan gölüne çevirdiği coğrafyaların hemen hepsine aynı yöntem ve taklitle girmiş ve fırsatı bulduğunda gizli ajandasındaki faaliyetlere geçiş yapmıştır. Buna binaen İran'a yakın onlara sempati duyan gruplarla mesafe korunmalı ve mümkün mertebe diyaloğa geçerek fesat yaymalarına müsaade edilmemelidir. İran'ın çalışma sistemini şöyle ifade edebiliriz. İran'a İslam devriminden ötürü veya belli yazarların kitaplarının etkisinde kalarak sempati duyan grupları tespit etmek, olmadığı yerlerde oluşmasını sağlamak, İlk etapta aşırı rafizi görüşlerden uzak, sadece bazı tarihi vakalar etrafında tartışan, amacı Hakk'ın yanında yer almak olduğuna inandırılan bir müfredat. Zamanla tarihi olayların etrafında uç görüşler dilendirilip tabanın tepkisini ölçmek. Özellikle sahabe etrafında var olan altyapının zedelenmesini sağlamak. İlk adım olarak onlar etrafında şüphe oluşturup devamında onları İslam dışılıkla yargılamak. İmamet anlayışının aşılması ve bunun ancak İran'la mümkün olduğuna dair propaganda. Bunların itikad esası olarak belirtilmesi ve bu itikada uymayan görüşlerin ilk olarak sapıklıkla, ikinci olarak küfür ve delaletle itham edilmesi. Çalışmayı yönlendirecek olanların İran gezileri vesilesiyle ilgili birimlerle tanıştırılması ve içlerinden yönetici olabilecek olanların eğitilmesi. Maddi destek ve olanaklarla yapının ismini ve popülaritesini arttıracak faaliyetler yapmasını kolaylaştırmak. Bu merhalelerin sezildiği gruplar tespit edilmeli ve gereken tedbir alınmalıdır. Bugün Orta Doğu'da var olan Rafizi vahşeti hususen Irak'ta yaşananlar göz önünde bulundurulmalı ve bu yapıların ileride potansiyel suçları işlemek için İran tarafından desteklendikleri bilinmelidir. Burada kastımız fene müdahale ya da kaba kuvvet değildir. Amacımız bu yapıların deşifre edilmesi, çalışamaz hale gelecek şekilde topluma tanıtılmaları ve İslami yapıların bunlara karşı birbirlerini uyarmalarıdır. Hususen Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğusunda bu tarz çalışmaların son dönemde arttığı gözlemlenmektedir. Masum İran sempatizanları olarak görülen veya çoğu yapı tarafından önemsenmeyen bu oluşumların ileride evlenecekleri hal bugün Orta Doğu'da mevcuttur. Aynı tecrübeleri tekrar tekrar yaşamak akıl kârı değildir. Bu yazı Tevhid Dergisi'nin 38. sayısında yayınlanmıştır.